Kıymetli arkadaşlar, dinleyenleri, Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Bu programda malumunuz olduğu üzere muhterem hocamız, Profesör Doktor Ethem Cebeciloğlu hocamız bize tasavvufi ıslahlardan, tasavvufi kavramlardan bahsediyorlar. Daha önceki programlarımızda e, muhtelif kavramlardan bahsetmişti hocamız. Ölüm kavramına devam ediyorduk en son olarak. E, ölüm kavramıyla alakalı bazı anekdotlar, hatıralar ve bilgiler veriyor hocamız. Muhterem Hocam Kuşehir'in Er Risale isimli eserinde Ebu Yakup Nehra Curi'den şöyle bir rivayet anlatılıyor Mekke'deyken elinde bir dinar bulunan bir fakir geldi ve ben yarın öleceğim şu paranın yarısıyla beni teçhiz ve tekfin et diğer yarısıyla de mezarımı kazdır dedi kendi kendime bu gencin aklından zoru var galiba Hicaz yoksul olma derdine tutulmuş dedim ertesi gün olunca tavaf yapmaya başladı sonra bir kenara çekildi ve yere uzandı İçimden galiba ölme numarası yapıyor dedim, yanına vardım, dokundum, öldüğünü müşahede ettim. Sonra vasiyet ettiği gibi defnettim diyor. Böyle bir anekdottan bahsediliyor her risale isimli eserde. Dilerseniz buradan başlayabiliriz muhterem hocam. Buyurun efendim. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatü vesselam aleyye Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve bihî nestaîn. Evet. Ebubiyakup Yakup Nehri, Kuşeriye bu olayı nakletmiş. Evet. Yaşadığı bir olay böyle böyle böyle olmuş. Böyle oldu diye anlatıyor. Yani burada yarın öleceğim diye gaybı biliyor. Ve ölüyor. Evet. Bu gibi e, böyle menkıbeler okurken ben tereddütle karşılardım. Acaba ya gaybı, mugayyebatı, hamse var. Beş gayb var. Allah'tan başka onu kimse bilemez. Evet. Ama bildirdikleri bilebilir. Allah'a bildirebilir yani. Ve Allah'ın bildirme pasibilitesi, evet. olanaklılığı, imkanlılığı evet. var mı? Var. Var. Bildirirse. Bilebiliriz. <gülüyor> bildirir mi? Evet bildirir. Evet. Onun için <gülüyor> la ya'lemlu gaybe illallah'taki el gayb kelimesinin başındaki eliflam istirak içindir. Çoğu zaman gaybı biz bilemeyiz. Çok az Allah bildirirse biliriz. Evet. Bildirdiği kadarıyla. Ve normal görüş bu. Benim başımdan bu olay şöyle geçti. Yaşadığım kendi hayatımda tecrübe. Buyurun hocam. Ve Geleceğe ait kayıp kesinlikle bilinmez diyen hadis profesörü hocamı da eleştirdim ve ilmi olarak objektif bir değerlendirmeye tabi tuttuğumda evet. benim yanımda ilmi itibarını bana göre kaybetti. İsim de vermek istemiyorum. Evet. Bizim oğlum rahmetli İsmail Efendi Diş Hekimliği Fakültesi Konya'da üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçmişti. Evet. Temmuz ayıydı. İşte ayın 15'i, 16'sı. 1997. 97 senesinde. Evet. Baba dedi bu gece ben bir rüya gördüm dedi. Ne gördün yavrucuğum dedim. Tabii o zaman İsmail 21 yaşındaydı. Evet. Maneviyatta da dersi nefi ispata gelmişti. Maşallah. Bak, 21 yaşında nefi ispatta. Evet. Biz 40 yaşındaki akademisyen savucu hocalara ders aldıramıyoruz. Maalesef. Hasılı kelam. Bir adam geldi dedi. Elinde bir kağıt. Elini öptüm. Saygıdeğer bir insandı. Bu nedir diye sordum. İsmail evladım bu hafta ölecek insanların listesi bu dedi. Allah Allah. Bana verdi. Listenin başında benim adım yazıyor. Acaba babacığım ben öleceğim mi dedi. Ben de yok evladım uzun ömürlü olacağına de eder dedim. Evet. Bu rüyayı gördükten sonra bir hafta geçmeden 20'sinde trafik kazası geçirdik ki 20 Temmuz benim doğum tarihim. Ve İsmail rüyayı gördükten beş gün sonra trafik kazası Sivas'ta Sarkışlı yakınlarında geçirdik ve trafik kazasında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Hani kayıp bilinmezdi? Bir hafta önce gördü yani tamam ben yani bu olay yaşadım anlıyorum. Evet. Ha demek ki böyle olabilir miymiş? Olabilir. Bunu acı yoldan öğrendim. Tatlı yoldan değil. Evet. Evladımı kaybettim. Hizmete gidiyorduk. Rahmetli Süleyman abi vardı. Maneviyat yolunu anlatmaya çalışıyorduk. Başka bir şey yoktu. Ha. Sivasta konuşmamızı yaptık. Orada çoban baba diye bir zat vardı. Türbesini ziyaret ettik. Yarım saat sonra kadar da kalser üzerinde Sarkış'ta yakınlarında 15 kilometre kadar trafik kazası oldu. Bizim Musa Şahin Bey arabayı sürüyordu. İşte bir çocuk çıktı. direksiyona kırdık mırdık derken trafik kazası oldu. Selemen abi de vefat etti. Evet. Efendim, Allah, Allah, Allah rahmet eylesin. Onun için öldü. Cennet. Ama ölmeden 5 gün önce bu rüyayı gördü. Ve mugayyebatı hamseden bir tanesi delindi. ...mutlak olarak bilmez manasına değil. Allah bildirebilir. Evet, yani. Allah bildirirse bildirir diye bir... ...ufak bir aralık kapı var. Evet. Yani gaybı insanlar bilir diyen... ...bana göre itikat açısından... ...durumu sarsılmıştır. Kanaatim de budur. Hala da bu. Tabii. Ama bu olaylar olur mu? Olur. Ben bunu yaşadım. Yaşadığım olayı anlatıyorum. Tabii. Yaşadım, yaşadım anlatıyorum. Burada... ...Ebu Yakup Nehricori... ...işte Mekke'de demek ki... ...Umre'ye haça gelmiş elinde bir dinar bulunan bir fakir geldi. Bir dinar biliyorsunuz bugün Türkiye'deki karşılığı şu bir dinar tam karşılığı şu e, ata altın deniliyor biliyorsunuz Cumhuriyet altını mı öyle bir şey isim var şu anda bir tanesi 1300 lira eder. Ata altınının iki misli büyüklükte oluyor dinar. Evet. Yani 2600 lira 2006, Türk parası bir dinar altın bulunan para bulunan bir fakir geldi ...ve bir genç... ...bir derviş... ...dedi ki bu paranın yarısıyla... ...1300 lirası ile mezarımı kazdır dedi... ...evet... ...şimdi daha başka bu hikayeler var... ...ölüm hikayeleri, anekdotları var... ...burada Kuşeyri'nin Risalesi'nde... ...Hurucun... ...Hurucun mine dünya... ...başlık bu... Evet. ...dünyadan çıkış... ...ölüm dünya, ...Dünyadan çıkış... ...Hurucun dünya... ...Arapça başlığı bu... Çıkış. ...ölüm değil... ...evet... Bu paranın yarısı ile mezarımı mı kazdır? Öbür yarısını ne yap? Onu söylemiyor. Daha başka burada evet. anekdotlar var. Bu konuyu ben 3-4 defa okuduğum için evet. biraz ezbere biliyorum bu konuları. Evet. Öbür geri kalanına da fakirlere yemek verilir. Sevabı ölen ruhuna bağışlanır. Yut'imûnet ta'ame alâ hubbihi miskînen ve yethîmen ve ve et fakir ayetlerine dayanarak Hı. yarısına mezar kazdır. Kefen al beni şey. Gerek kalan yarısına da, İkram da bu. ikramda bul. bulun. fakirlerin ve fukaranın karnı doysun. Onun sevabı da benim ruhuma gelsin. Bakın selef dönemi bu. Evet. Yani Gazali öncesi. Ve cenazeden sonra yemek yedirme olayı var. Yemek yedirme var. Evet. Ve ve Amr ibn el Las, Mısır Fatihi, Şifa-i Şerif'te Kadı İyaz, orada okudum. Evet. Rivayette Sahih. Vefat ettiği zaman Amr ibn el Las, vefat eder etmez yedi tane deve kesilmesini emrediyor. Yedi deve. Evet. Ve yemek pişiriliyor pilav ve fakirlere dağıtılıyor. Cenaze defin yapılıyor, yemek yediriliyor. Sahabe Amr ibn el Las. Evet, Selef. Yani, var tabi, tabi. yani fakirin karnı doymasın bu. Tabi. Salih amel mi? Salih amel. Hem de Allah'ın çok makbul tuttuğu bir salih amel. Bak bir olayı değerlendirirken Evet. dinarın kaşlara bulduğunu hepsini, hesap etmeye çalışır. Hepsi. Hepsi Yarısını şöyle yap dedi. Öbür yarısı burada anlatılmıyor. Öbür yarısı buraya geliyor. Çünkü e, bu şekilde Diyar, diğer diğer rivayetlere bakıyorum. Diğer rivayetler var bu. Evet. Yarısı oraya, yarısı fakirlerin karnı doysun. İkram. Evet. Evet. Daha sonra Mevlana Celaleddin Rumi'nin anekdotları anlatılan Menakıb-ül Arifin de, de orada anlatıyor. Mevlana'nın vasiyeti. Öldü, yedi tane sığır kesildi fakirlere pişirildi, eti de atıldı, yedirildi, içirildi. Aynı şey Mevlana'da da var. Evet. de var. Bak şu anda Selef, i̇mam Gazali öncesi. Uygulama orada da var. Selef döneminde de var. Evet. Şu zaten ölüm tarihi e, Risale-i yazarının ölüm tarihini göz önüne bulundurursak Hicri 3. asır uygulaması evet. bu. Selef dönemi. Selef'de. Selefi Salih'in dönemi. Evet. De olan uygulama bu. Ya bidat değil yani. Bidat değil Fakire yani. yemek edilmek bidat değil. Sevabı bana gelecek çünkü. Tabii. Ben sevap umuyorum. Ben de kendime göre vasiyet ettim. Asistanımız Öncel Bey'e rica ettim. Oğlum al sana para verdim. ...öldüğüm zaman et Hoca öldü... ...benim öldüğümü duydun... ...tamam... ...Allah'a rahmet eylesin bana... ...Allah'ın rahmetine... ...herkese Allah, Allah, Allah, daha fazla ben mutlaka... ...günahlarım versin. dağlar kadar çok... ...istah ...dedim ki... ...duyar duymaz... Doğruca, bizim, ...doğruca git... ...bizim kurbancı Abdullah var... ...yedi tane kurban kestir... ...ben deve kesemem... ...öküz de kisecek... ...ona gücüm yetmez... Ama yedi tane koyun, koyun altı yüz lira, yedi yüz lira... ...ona göre Öncel Bey'in eline parayı verdim, benim adıma kes, seni vekil tayin ediyorum dedim. Ölüyorsan bugün Öncel hemen duyar duymaz ilk kişi kurbancı Abdullah'ya gidecek. Benim için yedi tane kurban kesecek. Yedi, yedi kurban kesecek, evet. Ve etini fakir fukara ıysın. Ve İslam'ın bir emridir, yani fakir fukaran karın duyurmak benim süre sürebiyle oluyor. Düğün sebebiyle oluyor. Çocuğum doğdu. Velime öyle oluyor. Yeter ki fakirin karnı duyuyor. Espri bu. Evet. Adının şu bu olması önemli değil. Vay. Bit Sahabe de var. Selefi Zari'nde var. Hazreti Mevlana da var. Var. Fakirin karnı duyuyor. Ya, bu, dini sıkıştırmamak lazım. Evet. Kültür olarak biz bunlar genişletince bu uygulamalar Ramazan aylarında Hüdayi Vakfı'nın ...Afrika'ya, ülkelerine... ...Türkü ...kurban ve et yardımlarına dönüşüyor. Değil mi o olay? Evet. Şekli ona ulaşıyor mu? Ve o forma bürünüyor mu? Yani bir yorum getiriyoruz. hayıra yorum getiriyoruz. En sonunda netice... ...fakirin karnı protein görüyor. Ette miyuzin denilen protein var. O miyuzin... ...vücutta... ...zarar ve hasar gören yerleri tamir eder... ...ve beyni güçlendirir. Evet. Ve... Et yiyen insanlarda sezgi gücü farzı olur, kalpçı olur. Ot yiyen vegetarianlar da akılcı olur. Psikologlar, psikogastronomistler böyle söylüyorlar. Et yiyenler sezgici olur. Sezgi, yiyenler, sezgi gücü var. Evet. 40 evet. günlük halvet uygulamasında hep Allah'la baş başayız. Mesela örnek veriyorum biraz konu dalgalanıyor, dalga atılıyor gibi oluyor ya. ya. Yani. Mercimek ve zeytinyağlı mercimek veriliyor. Vejeteryan 40 günlük yemek veriliyor veya pilav veriliyor. Veya bulgur bir tabak bulguru veriliyor evet. Her gün bir tabak bulgur ama vejeteryan. Peygamberimiz 40 gün et yemeyenin fıtratı bozulur. Fıtrat Allah'tan gelen saf kalpç yönü, maneviyat yönü o bozulur. Evet. Ve çıkar çıkmaz hemen kurban kesilir. Eti kaynatılır, suyu içirilir... tirit yapılır, eti yenilir. ...hemen çıkar çıkmaz ilik uygulama... E, ...vejetesantrik beslenmenin üzerine... ...hemen hayvan kesiliyor... ...ve hayvan yeniliyor... ...bizzat Allah'la baş başa kalmanın... ...uygulanmış olduğu halvet hücresinde... ...vejetesantrik bir besleme... ...beslenme diyeti uygulanırken... Evet. ...ki akılcılıktır o... ...kalpçiliğin yaşandığı... ...erbain hücresinde... ...akılcılık doğuran... ...vejetatif beslenme tarzının... ...biradeniz animatif hayvansal gıdalara doğru trend kesbetmesi yöneliş kazanması. Bakın dengeler hep. Evet. Hep dengeler. Onun için genellikle et yemeye yedirilir... Sebebi bu. Evet. İşte paranın yarısı ile beni keçiz ve tekfin et falan işte mezarımı kazdı dedi. Ben kendi kendime... Yani Ebu Yakup Nehrecuğur diyor ki ben kendi kendime bu genç aklından zoru var galiba. Yani yarın öleceğim diyor. Yarın öleceğim diyor yani. Yani çünkü gaybı Allah bilir hikayesi olayı söz konusu var ya. Evet yani bu. Hicaz yoksulu olma derinine tutulmuş dedim. Hmm. Yani Hicaz yoksulu olmak demek bir tabirdir bu. ...malının tamamını Hazreti Ebubekir gibi verenlere Hicaz yoksulu denilir. Evet. İkram gelirse yer. Herhangi bir yerden ikram gelmezse yemez. Hicaz yoksulu budur. Ve kimseden de hiçbir şey istenmez. Hiç kimseden bir şey istemiyor. Kendiliğinden gelirse geldi. Gelmediyse yok. Evet. Hicaz yoksulu olma... Derdine düşmüş dedim Yani elindeki bir altın Dinarı çıkarmaya çalışıyor Şeklinde düşünmüş Ertesi gün oldu O genç Baktım tuhaf yapıyor Evet Tuaftan sonra Şöyle bir kenara çekildi Yere uzandı Sağ tarafına yattı Elini şakağına koydu Sünnet üzere. Kendi kendime içimden dedim ki yetem evetu, ölme numarası yapıyor dedim. Yetem evetu, hmm. ölme numarası yapıyor dedim. Bana dün öleceğim dedi ya, tahttı yattı. Bak, ölme numarası yapıyorum. Numara yapıyor ya. Öyle dedim kendi kendime. Evet. Bir süre sonra baktım uyuduğunu gördüm. Yanına vardım. Kontrol ettim, dokundum. Tepki vermedi. Bir daha dokundum, tepki vermedi. Üçüncüde hızla yetekledim, öbür tarafa düştü. Düştü. Anladım ki... Ölmüş. Dün söylediği gibi ölmüş. Sonra vasiyeti yaptığı gibi definini yaptım. Evet. İşte Allah dostları bu şekilde mukarrebun makamına ulaşan Sıddîkûn makamına ulaşan insanları Allah ahirete ikna ettiği zaman canı alır İkna olmazlarsa Canlarını almaz Ama bu gibi zevatta Ölümü Çok sevdikleri için Ölmeyi çok arzu ederler Bu dünyada yaşamayı istemezler Ve bir an önce ahirete gitmeyi isterler Çünkü Ölmeyi sevmek demek Allah'ı sevmek demek Evet Allah'ı sevmek demek ölümü sevmek demek. Bu konuştuğumuzun Kur'an-ı bazındaki referansı şu ayet-i kerimedir. Cuma suresi ayet 6. Esteuzu billahi. Kul ya eyyuhellezina hadu in zaamtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fetemennu'l-maut. Fetemennu'l-maut. Sıdkiyet makamında iseniz. Sıddıkiyet makamındaysanız İmkündüm sadikin, sadikin. Allah'ı sevmek demek ölümü sevmek demektir Ölümü sevmek demek Allah Sıddıkiyet sevmek. makamı da bu olmuş oluyor Evet Böyle kulumun canını almakta Gösterdiğim tereddüt kadar Hiçbir şeyde tereddüt göstermem diyor Hadis-i şerifte Kutsi hadis He, Kutsi hadis evet. İkna edermiş Ondan sonra alırmış Hasan anlattım değil mi Hasan, Evet an anlatmıştım ...melekler uğraştılar... ...birincide ikna edemediler... ...canını almadılar... ...inneyini kesmediler göklerde... Evet. ...daha sonra ikinci gidişte... ...ikna ettiler... ...ikna edemediler de... ...peygamberimiz... ...ben de kalmak ister misin burada... ...Hasancık dedi... ...o da kalır mı ya Resulallah. ...o zaman inneyini kesinler, kesinler ya Resulallah. ...peygamberimiz dedi ki bana diyor... ...ya Resulallah... ...peygamberimiz bana dedi ki... ...Hasan aşağıda anne baban seni büklüyor ama olsun ya Resulallah. Annem babam sana feda olsun. Ben seni annem ve babamdan daha çok seviyorum. Daha çok seviyorum. Onun sinyanda kalmak istiyorum. İyi o zaman keselim dedi ve kestirdi benim inam diyor. Bugün, bugün ben öleceğim babam babacığım Ezrail ruhumu alırken peygamberimiz de başımızda hazır olacak dedi diyor. Ya. Yeah. Yani ikna ediliyor ondan sonra ölü. Evet. Mukarrebun makamı nedir? Mukarrebun makam bu. Ölüme Allah'a aşık olmak gibi aşık olmaktır. Allah'a aşık olan kimselerde de ölüme aşk meydana gelir. Kendinizi yoklayın. Şu an öl deseler ölebilecek halde misiniz? Yani şu an geldik herhangi bir hayatta bir çarşıda alışveriş yapıyor. Şu an ezra çıkıyor Öldüreceğim seni dedi. Canını alacağım senin dedi. Acaba hazır değilsin. E hazır mısın? Evet zor bir soru. işte yani. tamam. İşte bu gibi zevat-ı kiram hazır. hazır. Evet. ölmeye hazır işte bu Ebu, Ebu Yakup Nehre Cori'nin anlatmak istemiş olduğu bu anekdotunda bu biyografisinde bu gencin durumu kısaca bundan ibaret evet. anlıyoruz ki Mukarrebun grubundan anlıyoruz ki Sıddıkun Sıddık grubundan ...ben dünyayı neylerim diyor değil mi? Evet. Ben dünyayı neylerim. Evet. Neylerim. Bir şey ifade etmiyor benim için. Tapular, arsalar, neler? Git hanıma yap. Git kardeşine yap. Dağıt. Elde bir şey kalmasın. Hiçbir şey. Allah'ın huzuruna mallı mülkü değil. Çıplak. Çılı çıplak. Esad Erbil en büyük arzusu buydu. Rabbımın arzusuna çıplak kalmak istiyorum, çıplak çıkmak istiyorum. Ne Mekke kaldı, ne Medine, ne Erbil kaldı, ne bir yer, her şey bitti diyor. Bu Hüseyin amca da öyle söylüyor. Hı. Ne akrabalarım kaldı, etemöz diyor Ne dostlarım, ne bir şeyim, bir tek Allah kaldı diyor. Sadece Allah. İşte sır diklik bu olmuş oluyor. Durum bu kadar. Evet. Muhterem Hocam şöyle bir anekdot geçiyor Ebu Osman Hiri ile alakalı. Ölüm döşeğinde yatan Ebu Osman Hiri'nin hali değişince oğlu üstünü başını yırtmaya başlamış. Ebu Osman gözünü açmış ve demiş ki yavrucuğum zahirde sünnete muhalefet etmek batındaki riyadandır. Yani zahiren sünnete muhalefet diyor batındaki riyadandır, bir riya göstergesidir diyor. Bunu nasıl anlamak gerekiyor mu Terim hocam? Dilerseniz buradan devam edebiliriz ikinci bölümümüzün programımızın. Buyurun efendim. Amuz bilallahi min shaitani rajiim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi alamin ve salatu ve salama alla Rasulina ve alla alehi aşıkların sahibi ajma'in. ölümü. Tabii bizim bildiğimiz gibi animo animosentrik hayvan merkezli bir ölüm değil. Evet. İnsan gibi ölebilmek. Saf gelip saf gidebilmek. Rahmetli Sami Efendi Hazretleri evladım derdi. Biz size bu maneviyat derslerini, kire derslerini mezara insan olarak girebilmeniz için veriyoruz derdi. Evet. ...insan değil... ...hazireti insan olmak... ...bütün dava bu... Evet, ...hazireti insan... ...burada tabi... ...Ahmet-i Sevi Hazretler'in... ...biliyorsunuz şeyi var... ...divan hikmeti var... Evet. ...güzel dostumuz... ...aynı zamanda talebimiz... ...hayati Bice Bey... ...kendisi tıp doktoru ama... ...bizim kürsü de aynı zamanda... ...tasavvuf doktora da Ammeti Seyyid Hazretlerinin hayranı, onun Hı -hı. aşığı. Evet. Allah bizi de onun gibi aşık etsin. Amin. Dün tez izleme komitesi olarak akademisyen arkadaşlarımızla onun tezi üzerinde bir görüş, tartışma, debating yaptık. Evet. Karşılıklı tartışma, müzakere yaptık. ...orada bize ilginç bir sunum yaptı... ...hoşuma da gitti... ...burada güzel ve sevgili... ...aziz dinleyicilerimle... ...paylaşmak istiyorum... ...Divani Hikmet... ...işte... Evet. ...Ahmet İsevi Hazretleri'nin yazdığı... ...şiir kitabı... ...şiir kitabı... Da. ...hikmetler... ...en fazla geçen kavram... ...Divani Hikmet'te... ...ilim kavramı... ...ilim kavramı... Hı. İlim kelimesi divan Hikmet'te en fazla geçen kelime. 71 yerde geçiyor. İlginç yani. 71 yerde ilim. Evet. İkinci hemen onun arkasından aşk. Bak, ilmi öne alıyor. Aklı hı hı. öne alıyor. Evet. Kalbi ikinci plana alıyor. Ama en fazla en fazla Divan Hikmet'te anlatılan konu ilim. ...ve aşk, evet. yani muhabbet. Bunun ne olduğunu... ...epi bir düşündüm ben. Mesela... ...ibadet, o da... ...elli defa divanı hikmette geçiyor. İbadet. Evet. Şevk, aşk, o da... ...aşk manasına, kırk altı. Aşkla şevk beraber... ...mütala edilirse... ...aşk doksan altı defa... ...geçmiş oluyor, ilim... 71 bir defa geçmiş oluyor... Yani birbirleriyle atbaşı evet. gidiyorlar. Evet. Yok. Yani bu. Umredeyken Kayseri'den muhterem tüccar kardeşlerimizden bir tanesi orada kaldığımız otelde seminer veriyorduk. Tamamusun evet. her sene veriyoruz. Elhamdülillah. Normal böyle 250-350 bandında bir izleyici kitlemiz var bayan ve erkek olmak üzere. Sohbetin sonra Kayseri'li bir iş adamı geldi dedi ki hocam dedi benim sekiz yaşında bir kız torunum var dedi. Evet. Evet dedim. Sizinle tanışmak istiyor ama bizim otel öbür tarafta dedi. Siz kıbli tarafında değil arka taraftasınız dedi. Evet. Size sormak ve öğrenmek istediği bir konu var. Onu soracak ve anlatmanızı istirham edecek dedi. Çocuk sekiz yaşında. yaşındaki çocuk. Şimdi... ...şöyle bir düşündüm ben. Neyi soracak dedim. Yani bana soracağı konu ne? İşte umreden yeni geldik daha. Evet. On ee, gün olmadı yeni geldik. Yeni. Ramazan umresinden. Etem Hoca'yı görünce... ...fanatikmiş yani. Etem fanatiği mutlaka... <gülüyor> ...beni dinlermiş. Evet. Bana hocam bana aşkı anlat sekiz yaşındaki çocuk e sekiz yaşındaki çocuk Hı. Hı. çünkü biz hayat boyu hep şunu gördük aşk değil halleri önemli Hı. aşkın halleri ah aşk ve halatihâ aşkın aşkı ah He. de hallerine şimdi aşkı anlatırsanız problem olmuyor Evet. ...hakikatini ...anlattığınız zaman büyük problem oluyor. Çünkü aşkın bir hakikati var, evet. arkesi var. Aşk bildiğimiz bir fenomenal yapıya sahip bir şey. Bunun özü ne, nomeni ne, nomen, özü, kavvam, merkez çekirdeği, hakikati ne? Hani aşka aşk olmak diye geçmiş derslerimizde anlatıyorduk Evet, evet. Oraya girdiğin zaman problem doğuyor böyle muhterem bir entelektüel arkadaşımıza yaşı da 42 şu anda. Aşkın hakikatine dair anlar zannettim. Hakikatine dair bir şeyler anlatmaya çalıştım ki radyo programlarında anlatmıyorum. Kenarından dokan bir geçeniyorum. Evet. Çünkü anlaşılması zor ve zihinler de karışabilir ama anlayabilecek bir insan olursa da ...anlayabileceği kadarıyla... ...anlatmaya çalışırım. Evet. Anlattık. Bir kenarından anlattım. bir da derine daldım. Ama hocam bunlar küfür dedi. Aşkın hakikati. O zaman anlatmamak lazım demek ki. Anlatmamak lazım. Evet. Ama ben karşımdaki... Evet. ...yılların dervişi... ...hizmetin içinde... ...entelektüel, üniversite mezunu... ...belli bir yere gelmiş. Evet. Seviyesi var... Bilen birisi. Hmm, evet. Dedim benim telegram programlarım var. Doktora derslerim var. Onları sen dinledin mi? Dinlemedim dedi. Onları dinlersen biraz anlarsın. Ha, altyapı yok. Ya. Tabii Şems Tebriz'in marifindeki iğneci hikayesini hmm. doktora talebelerine üç ayda zor anlattım. Anladılar evet. ama anlayana kadar terlediler, ter döktüler, durdular. Anladılar sonunda. Bayağı zorlandım. Evet. Bu da onun gibi bir şey. Anlaması zor, anlatması zor, kolay değil. 8 yaşındaki çocuk hakikatini hissedebiliyor ve etim o zamana Allah'a anlasın, Allah'ı sevmeyi, aşkı anlasın diyor. Öbür de o hakikatten bahsettiğinde zaman entelektüel, bilgili, malumatlı evet. derviş, her şeye donanımı tamam. Bu küfürü dedi. Eğer siz de bu kanat değilseniz sayın hocam, siz de kafirsiniz dedi. Allah. Ha demek ki şeriat var. Evet. ...tarikat var. Hakikat marifet değil mi? Evet. Şeriat kabuğunda kalmış bu derviş. Daha tarikat içine girememiş. Daha evet. E, manalardan haberi yok da. Ma manalara dalamamış. Düşüne bakıyor. Evet. Sen bu ummana dalamazsın. Sen derviş olamazsın düğünsün emre. Ummana dalmak demek anlatılan ummanda yüzmek için dalınmaz. Ummanda vah için boğulmak için dalınır. Biz ummandan hep yüzme yüzme anlıyoruz. Hayır, umman boğulmak içindir. Damla da boğulmuyor. Gark olmak gerek. Bir damla da boğulabilir misiniz? Yok. Yok. Ama İstanbul'da şu boğazın içinden akan Karadeniz'den Marmara'da akan o denizine orada boğulursun. İşte umman boğulmayı ifade eden bir kelime yani gaybı yani hiçliği ifade eden bir kelime. O hiçlik alanındaki aşk nasıl acaba? Damla da boğulan Ummadan ummanda boğulanın halini bilebilir mi? Bilemez. Bilemez. Çünkü damla da boğulunmaz ki. Tabii. Bunu yaşadım. Bu imrede yaşadım. Bu küfürdür etem hocam dedi. Baktım şeriat, tarikat, marifet, hakikat da şeyde şeriat kapısında. Bakıyorsun 20 yıllık da deviş. Sürüsüyle bitirmiş. Murakab bir muhabbette... de, murakab bir de biraz derinleşmesi lazım. Haberi yok. Evet. Bu gibi. Anlamayanlara karşı ...İmam-ı Şafii hazretlerinin buyurduğu gibi duvar gibi sessiz olun. Artık o kapıyı kapattık. Ona şeriatın anlattığı aşkı anlatmaya çalışıyoruz. Evet. O da tadı tuzu olmayan bir aşk. Sınır, sınırlı bir aşk. Sınırlı bir aşk. Akıllı anlatılabilen bir aşk. Anlatılamayanı anlatabilmek, anlatılamayanı hissettirebilmek. Hissettirebilmek. Demek Allah. Demek ki biz bilmeyeceğiz, öğrenmeyeceğiz de Allah bunu öğretecek bize Sekiz yaşında çocuğa Aşk, Allah aşkın ne olduğunu Hissettiren de Allah, sezdiren de Allah Kırk iki yaşındaki entelektüel Kardeşime Bekir kardeşime Allah selamet versin Evet. Ona da Allah aşkı açmıyor Burada bak Daha önceki derslerimizi anlattık Yedi yaşında Allah'a aşık olmuş Ve ölen çocuklar anlatılıyor burada Tabi 70 yaşına gelmiş, efendim, 60 yaşına gelmiş, Mürşidi i Kamil olmuş, bir noktaya gelmiş, hala o 8 yaşında çocuğun aşka olan açılımı görünmüyor, göremiyorsunuz. Hmm, olmayabiliyor demek. Olmayabiliyor. Evet. Anadolu topraklarına gidin, yığından böyle insan var. Tabii. İyi ki önümüzde ideal bir örneğimiz var da bizim Mürşidi i Kamil'imiz. Evet. Onun üzerinde aşkı da görüyoruz. ...şeriatı da görüyoruz... ...tarikatı da görüyoruz... ...hakikatı da marifeti de görebiliyoruz... ...evet elhamdülillah... ...ama şeriat kabuğunda kalanlar marifet ve hakikatini göremiyor... ...bu da ayrı bir konu... ...o konulara girmiyor... hassas evet, konular... Evet. ...derin konular bunlar... ...herkes nasibi kadarıyla radarı alır... ...radarınız küçükse... ...zayıf kuvvetli sinyalleri alır... ...zayıf sinyalleri... ...zor gelen sinyalleri almazsınız... Hubble Uzay Teleskobu icat edilene kadar... ...kainattaki yıldızların ne olduğu bilinmiyordu... ...fotoğraf çekilmiyordu... Evet. ...en güçlü Hubble Teleskobu... ...KOBE Uzay Teleskobu... ...uzaya yerleştirildi... ...yaklaşık 15 milyar... E, ...gezegenin bilinemiş şu kadar milyonunu... ...fotoğraf çekildi... Evet. ...herkes... ...aynı alıcılık gücünde sahip değil... herkesin nasibi aynı değil... ...onun için bu niye fazla aşk yok... ...bu niye aşksız... ...Ezel'de Allah'ın takdir olduğu bir nasiptir bu. Allah dilediğine dilediği kadar verir aşkı ve imanı. Tabii, herkes kabul ediyor. Ulu innel fadla bi'edillah yü'tihimen yaşa. Allah'ın bir fazla ihsanıdır bu. Dilediğine dilediği kadar verir. Evet. Dilediğine de vermeyebilir. Vermeyebilir. Bu evet. sene Ramazan'da, Umre'de yaşadığım bir olayı anlattım. Sekiz yaşında çocuk aşkı hissetmiş... ...anlatsın diyor 8 yaşında. Buluşamadık o çocukla. Kayseri'ye gittiğim zaman belki buluşur. Ona anlayabileceği dilden... ...anlayabileceği kadarıyla anlatmaya çalışırım. İnşallah. İlk kelimesi... ...anlatmaya başladığın zaman... ...imanının küfürden ibaret olduğunu... ...bilmendir diye... ...Allah dostlarından beyazid Beslami gibi... ...büyük zatların ifadesi var bu konuda. Evet. İlk cümlesi bu olursa... ...bundan sonra cümleyi nasıl anlatabilirsin sen... ...kırk yaşındaki adama ben bunu anlatamadım. Sen de bu kanaat değersen... ...sen de kafirsin sayın hocam dedi. Yok estağfurullah ben Müslümanım... ...la ilahe Müslüman. illallah dedim. <gülüyor> Yenide Müslüman oldum ben. Estağfurullah. Çünkü... ...Allah nasip etmiş. Vermeyince... ...Mabud... ...neylesin Mahmud. Sultan Mahmud. Evet. Vermemiş yani... ...bunlar yaşanan hayatın içinden gelen... ...örnekleri anlatıyor Havaiçi. Evet, evet, Allah razı olsun. Aşksız bir insan kuru ağaca benzer... ...diyor Yunus Emre. Ve kupkuru akılcı bir ağaç. O gibi tipler hep öyle. Hep akıl, akıl, akıl. Hep kabuk, kabuk, kabuk. Aç, ceviz. Hayır ceviz de değil. Cevizin içindeki yağ. Yağ da değil. Özü yani. Işine... Yağın içindeki özün lübbü lübü. Yağ da meydana getiren daha bir öz var. Evet. Hedef o. Yani bir hiçlik makamını anlatırken onun için en son ders mürakabe, muhabbet muhakabesi yol açtığı yer, götürdüğü yer bizi hiçlik yeri ve herkese de hiçlik nasip olmuyor. Dolayısıyla sizin biraz nasibiniz varsa nasibe az olan bir insan sizi anlamıyor. Mevlana Celaleddin Rumi Hüsamettin Çelebi'yi Mevlana'nın dizinin dibinde sürekli. Evet. Ve Abdul Geylani büyük sultalardan şey Ebu Vefa Hazretlerin torunu, evet. Bağdat mezarı. ...buradaki Vefa Hazretleri değil. Ebu Vefa, Vefa Hazretleri. Sultanül Arefin. Evet. Diyor ki, ah Hüsamettin diyor, konuşuyorum ama beni kimse anlamıyor diyor. Konuşuyorum ama beni kimse anlamıyor diyor. Efendim ben de mi anlamıyorum? ...maalesef sen de Sen de diyor. Diyorum. Ve beni anlayacak adama hasret gidiyorum. Artık... ...aşk makamlarından nerelere ulaştıysa... ...kendini anlatamıyor. Anlatmamak lazım. Anlatırsanız Hallacı Mansur'un akıbetine uğrarsınız. Evet. Ya Cüneydi Bahat'a dinin huzurundan kovulursunuz... ve hatta kelleniz gider. Olur mu? Olabilir. Erbabına bu hazinelerin... ...verilmemesi lazım... ...Mudin Arabi Hazretleri... ...büyük suatlar... ...kitapların başına ne yazıyorlar? Aman benim kitabımı okuma diyor. Halbuki yazar... ...müellifler ne der? Kitabımı çok kıymetli okuyun, okuyun der değil mi? Evet. Takrizler yazılır. Aman ne kadar güzel kitapmış diye. Sunumlar yapılır. Açıklamalar, reklamlar, propagandalar. Bunlara bir aman reklam yapmayın beni diyor. Aman beni okumayın diyor. Niye? Çünkü anlamaz sapıdırsınız. Allah korusun, tamam. ...en sonunda... ...sevgili dostum... ...büyük kafalı... ...büyük düşünceli... ...Halis Hoca'ya sordum... ...Tesir Hoca'sı... ...Halisiyim... ...ne diyorsun... ...Mudin Arabi hakkında dedim... ...ya Etem dedi... ...Mudin Arabi Hazretleri'nin birikimleri ve donanımları var dedi... ...o donanımlar tabii... ...bir bilgi donanımı var... ...bizde de var o bilgi donanımı yok değil... Hı. ...ama bir de kalp donanımı var... ...iç donanım var sezgi ve keşfiyatla maneviyatla alakalı derin donanımlar var. O bizde yok dedi. Onun girdiği yerlere biz dalarsak, abislere o derinliklere dalarsak biz boğuluruz dedi. Çıkamayız diyorum. Evet çıkamayız. Evet. Nerebi Hazretleri girmiş ve boğulmadan çıkmış. Şu yüzeyde kalan insanlar boğulan insanlar. Hemen biraz derine 30-40 metre aşağı indirdim boğuldu. Bu küfürdür ya diyor ya kalktı. Tamam dedim. Sen haklısın. Şimdi şeri şeriat mertebesinde. Şeriatla tarikatı birleştireceğiz. Şeriat tarikatı hakikatle, Maalesef. şeriat tarikatı hakikatle dikkat et. Fedakarlık yok hiçbirinden. Şeriatı çöpe atmıyoruz. Şeriatın marifet boyutunda aldığı form, şeriatın şeriat boyutundaki formla aynı form değil. Hepsi içe geçen bir kapı. İçe yani. geçen. Tabii. En son İslam insanı Evet. yani peygamberimize ne diyorlar homo koranikus Kur'an insanı diyorlar değil mi evet. aynı bunun gibi hasil-i bu aşk konusunda konuşurken tedbirli olmak lazım çünkü Hilmi Ziya Ülken yazmış olduğu 600 sayfalık aşk ahlakı diye bir kitabı var Evet. felsefi olarak anlatmış ve son cümlelerinden birisi de şu oluyor orada biz 600 sayfalık bir kitap yazdık, anlattık. Teferruatına girdik, inceledik. Ama aşk bana sorarsanız... ...akıl ötesinde bir şeydir. Aklın hissedebildiğine... ...aklın fark edebildiğine... ...kenarını, köşesini anlattık... ...ortasından bahsetmemiz mümkün değil diyor. Şimdi Mevlana ondan bahsediyor. Kimse beni anlamadı diyor. Evet. Anlayana da hasretim diyor... Bu durumda olan insanlar yalnız insanlardır. Onun için mürşidi i Kamil yalnız ve tek başına. Yalnız. Anlayanı yok. Hüsamettin bile olsa anlamıyor. Evet. Mürşid-i Kamil'in hali bundan ibarettir. Biz de anlamıyoruz. O kadar kitap, o kadar macera geçti başımdan ...o kadar derinler yaşadık... Ya ...ben de anlamıyorum... İstanbul. ...çünkü siyahlardaki beyazı göremiyorum hala... ...beyazlardaki siyahı da göremiyorum... ...çünkü... ...hala akla tekme vuramadım ben... ...ve nurlanmış akla yükselemedim ben... ...dikkat et akıl var, nurlanmış akıl... ...tısavvuf akla reddetmiyor... ...ilahi nurla, nurlanmış akıl... ...Kuran'da... ...kalbine nur attığımız kimse dedi... Aklının nurlandırdığımız illimine olmuş, nurlanmış ışıklanmış akıl oraya hala yükselemedim çünkü amellerimde gayri salihlik var gayri salih amel olunca aklım nurlanmaz, salih amede bağlıdır, evet. var mı takva hayır takva değil, vera lazım derinlerin derinleri teheccüd namazını 10 dakikada da kılıyorum ben 8 rekatı 10 dakikada kılıyorum takva, yarım saatte kılacağım, hayır vera Dört saatte kalacağım. Peygamberin tevhid namazları yarısından sonra yarım saattir kalkar... sabah kadar, kalka, kadar tevhid namazı kılınır. Evet, hep uzun ya. Bende var mı? Yok bende. İşte bunun için anlayamıyoruz. Ne kadar bu ibadetlerde hassas kalite artarsa, aşk, muhabbet, şevk... bu gibi kalitat artarsa, keyfiyet artım olursa, o zaman akıl nurlanır. Evet. İşte burada. Ölüm döşeğinde olan Ebu Osman Hiri'nin ölüm konusunda ölme halleri gelince. Evet. Yani iz caet sekratul meuti ölüm sarhoşluğu geldiği zaman. Yani bu dünyada ama daha ayrılmadı ama benimle konuşuyor ama benle değil. Bu dünyada ama bu dünyada değil. Evet. Ve izâ belâlahtul ve entum hıne izin tenzurun Ölmedi. daha can boğazda gözler açılır görür diyor daha çıkmadı can ama boğazda çıkmak üzere iken tam bir ayak kapının dışında bir ayak kapının içinde o zaman bu tarafı gördüğü gibi öbür tarafı da görür se keşefne ğıta ekefe besavukel hadid feki anke gıta eke anke eke uzaklaştırarak senin perdelerini kaldırırsak dünyevi bağlarını kopartırsak işte o zaman gözün açılır görürsün o zaman görürsün onun için gördüğü yere göre de yüzünün şekli değişir insanın cehennem gösteriliyorsa korku kaplar anlarsınız ki bu gidiş iyi gidiş değil bu ölüş iyi bir ölüş değil sekreti meût Sekerat mut inne filmuti le sekeratun. Ölümde sarhoşluk vardır. Yani sarhoşluk aklın yükselmesine sarhoşluk denilir. Dikkat edin. Aklın yükselmesi bu dünyadan alakasının kesilmesi. Evet. Dünyeviyleşmekten uzaklaşmak manası sarhoşluğun budur. Dünyanın seker, sekere, sekkir kapanmak örtülü hale. Dünya örtülü hale geliyor. Şu anda ahiret örtülü ...ahiret yaklaşınca dünya örtülü hale geliyor. Dünyayı görmüyorsunuz, Sami Efendi Hazretleri gibi yüz bin dönümlük araziyi ben istemiyorum diyoruzsunuz ...elinizin tersiyle bir kenara itekliyorsunuz. Dünya, dünya körü, biz de ahiret körüyüz. Sami Efendi onun için Sami Efendi oldu, dünya körü oldu. Sekerat, ölüm sekeratı ölmeden önce gerçekleştirdi. Evet. Gitti, basit bir odun arziyesinde Adana'da e, şey yaptı. E, Halbuki yüz bin dönüm arazi var. Ramazan oğullarından kalma. Ben istemiyorum dedi. Elini tersiyle etti. Ondan sonra Sami Efendi oldu. Evet. Şu torunu Umre'de anlattı bize. Mezar kazıcı. Bu sene Ramazan'da buluşluk Sevdiğim torunu Allah razı olsun. Anlattı Faruk Bey. Anlattı. Evet. Çok kıymetli, sevgili bir bir insan. Kıymetli. Çok seviyorum kendisini. Mezar kazıyormuş dedi. Kendisi de orada ilkokul orada okumuş. Aracası, kuvvetli. Edepli, terbiyeli bir arkadaş. Allah razı olsun Halli. Mezarcıya sordum. Cennet-i Bakiya mezar kazıyor. Çürümeyen mezarlar oluyor mu? Evet. Evet. Arada bir çürümeyen mezarlar oluyor. İşaret koyuyoruz. Bir daha da açmıyoruz ya benim bir dedem öldü. O dedemin başına varalım. Göstereyim. O mezarlar da çürümeyen o mezar da dedemin mezarda da çürümeyen mezarlardan. Onu öğrenmek istiyorum. Gidelim dedi diyor. Evet, merak et. Gittik Cüneyt bak kabri sana. İşte dedemin mezarı bu dedim. Ebu Said el-Hudri Hazretlerinin o mezarının yanı başında gösterdim. Baktı. Dedi ki evet dedi. Çürümeyen mezarlarından bir tane mezarlardan bir tanesi bu. Açtık çürmemiş dedi. Allah Kapattık bugün mezarlar bir daha açmıyoruz dedi. Bir daha da açılmıyor. Hı. Ama Sami Efendi'de yüz bin dönümlük Adana'da bereketli tarım arasını elinin tersiyle iteklediği için mezarda vücudu çürümüyor. Evet. Bizim durumumuz nedir acaba? Ya kendisi de böyle söylüyordu bize. 76'da ders aldığımda. Evladım biz size bu maneviyat dersini öldükten sonra cesediniz mezarda çürmesin diye veriyoruz derdi. Yani dünya perdeli olacağız. Ahiret perdeliyiz şu anda. Evet. ki dünya perdeli olmak lazım. Dünya perdeli olduğun zaman ahirete yakınsınız yani öldünüz demektir. Biz dünyaya yakınız, ölüme uzaksız, ahirete uzakız. Ne zaman hani, kucaklayacağız ölümü? Ölüm bizi kucaklıyor, korkuyoruz. Biz onu ko kucaklayalım da ölüm bizden korksun. Durumu var ya. böyle evet. ennehu kane Ayet-i kerimede anlatılıyor. E evvela önünkünü gayre medinine tercih uyuna sadıkin. Sıddıkiyet makan böyle anlatılıyor. Evet. Ve orada ölüm döşeğinde olan Halid-i Ebu Osman Hiri'nin hali değişince oğlu "Babam ölüyor." diye göğsünü şöyle bir tuttuğu gömleğini girtti dedi. Feryada başladı. Babası Ebu Osman Hiri gözünü açtı. Yani gidiyor ama ölüm, son anda gözünü, açtı. gözünü açıyor Yavrucuğum dedi Oğluna Dışta Sünnete aykırı davranmak içteki Riya duygusundan kaynaklanır Demek ki yakayı paça yırtmak Sünnete, sünnete ay ay aykırı, aykırı davranmak Aykırı davranman Sende gizli riya olduğunu gösteriyor Göster, Batındaki riya dedi bu Gizli riya sahibisin yani ...bu cenazelerde yaz tutmak o zaman... E, e, ...sünnete aykırı. Muhterem doktor kardeşime... ...Ankara'da konuşurken... ...hocam dedi... ...ben de şöyle bir... ...beni hissedebiliyor musun dedi. Bende ne var dedi. Ben de kendisine dedim ki... ...ya güzel doktorum... sen de ...gizli cimrilik var dedim. Örtülü cimrilik var dedim. Durdu, durdu, düşündü biraz. Hocam, doğru ya dedi. Halbuki yardım yapan bir insan. Evet. Verdiğince veren bir insan. hayır esenat olan bir insan. Böyle tespit edebildiğim bir iki hali vardı. Ona dayanarak örtülü, kimsenin fark edemediği, kendinin de zor fark ettiği örtülü bir cimrilik yaşıyorsun. Bundan kurtul dedim. Düşündü, taşındı. Ama düşündü biraz. Hocam haklısın. Ben de gizli cimrilik olayı var dedi. İşte bunun gibi gizli riya olayları var içimizde. Evet. Sünnete aykırı davranan bir insanda örtülü gösteriş hastalığı vardır. Evet. Ölçüye bakın. Cenaze yani bir insan ölüyor, ölmek üzereyken üstünüzü başınızı yırtıyorsunuz. Peygamberimizin emrine muhalif ed karşışıyorsunuz, muhalefet ediyorsunuz. Bu sizde riya gösteriş uygusu olduğunu gösteriyor. Onun için sünnete uymak demek ki riyadan kurtulmak anlamına geliyor. Evet. Ama sünneti iki türlü yaşayan insan var biliyorsunuz. Hepimizin Hı. bildiği bir şey bu. Bir, gösteriş olsun diye yaşayan var. Evet. Dışta yaşıyor, Bana benim yanımda yaşıyor. Tek başına kaldığı zaman yaşamıyor. Mesela lokantaya gittik hemen garsona diyor ki kardeşim bir elimi yıkacağım diyor. Bana lavaboyu göster diyor. Böyle baa ara konuşuyor, gidiyor yıkıyor. Yemeği yiyor, yine yıkıyor elini. Güzel. Güzel. Peki eve gittiğinde, yemek yediğinde evin elini yıkıyor mu? Yemekten önce ve sonra? Yok, yıkamıyor. Hanıma lavaboyu gösterdemiyor. Evet. Bu gibi olaylar çok mu? Evet, çok. Gizlidir ya, ya da ile alakalı geniş bilgiler. İmam Gazali'nin İhyaü Ulumü'tünde, Mühlikat bahsinde 3 ciltte çok ince detayla anlatılmıştır. Evet. Özellikle ben alim deyip, ben efendime söyleyeyim eser mezunuyum, ben profesörüm, ben Medine İslam'ı mezunuyum. Biz biliriz, biz alimiz diye alimlik vasfını... anlatan insanlarda ilimle alakalı Riya dikkat edin. ...farkındalık olmadığı için bilinmiyor. Evet. Yani... ...ilimle rüya nasıl yapılır? İlimle kibir ayrı bir olay... ...riya da ayrı bir olay. Kibir biliyoruz. Herkesin He. bildiği bir şey. Ben biliyorum diye... ...havalanıyoruz. Böyle mantar gibi şişiyoruz. Ve egomuzu şişiriyoruz. O ayrı bir olay. Bir de ilimle rüya yapmak. Gösteriş yapmak. Bir gün... ...maneviyatta çok yüksek derece sahibi olduğuna inandığımız bir kardeşimiz vardı. Evet. Medine'de iki sene önce Ramazan ayında... ...İhvan'dan bir tanesi onun hakkında bir rüya görmüş ama peygamberimiz var. iltifatlar var. Böyle güzel şeyler var. Bana dedi ki, Etim hocam dedi. Buyur abi dedim. Bak dedi ben rüyada nasıl görmüşler dedi. Hele bir. Hele bir anlatsınlar beni sana dedi. Evet. Böyle söyleyince hemen yüreğim burkuldu. Biz kapının dışında bir köpek olarak kendimizi görüyoruz. Kıtmir olarak görmeye. Bunun dersine çalışıyoruz. Görmek ne? Uçahta pilot oluyoruz, uçuyoruz. Adam pilot oldum, uçağı uçurdum diyor. Ben diyor şeyhim ya diyor. Ben elli defa uçak da Derviş olamadım ben daha ya. Şeytan böyle kandırıyor. Evet. Haberi yok. O da... Geldi koşarak heyecanla ben dedi bu hocamı dedi sayın etim hocam dedi peygamberimiz geldi bu iyi adamdır cennetliktir şudur budur ya bak gördün işte etim ben böyleyim ya dedi bu da düşten baktığımızda ve pek çok insanın da maneviyatta nerelerde olduğunu zannettiğimiz bir insanın bu davranışı içinde görünce medineyi Münevvere bana o iftar sofrası e, böyle bir matem alanına dönüştü ...bir hiçiz. Biz olamadık da. Evet. Bizde bu gibi şeyler yok. Uçarmış, göçermiş. Vallahi ben de hiçbir şey olmadı. Ne keşif açıldı... ...ne keramet. Daha namaz kılmayı... ...ben bilmiyorum kardeşim. Estağfurullah. Kıldığım namazlar Musa Efendi bir daha kaza etti... dedi. 87 senesine kadar... ...olan namazlarımı yeniden kaza ediyorum ben. Bana, böyle dedi bana. Ben de uygun olur efendim dedim. Allah Kılınmış namazı bir daha kılıyorum ben. Eksik var. Çünkü hal bütün ne kadar dikkat etsen de... ...tam uçuyu sağlayamıyorum. İlk hesapta namazdan nasıl vereceğim bilemiyorum. Evet. Bir bakıyorsunuz herkes bir yedinci kat semada sekince Cebrail'i kucaklıyor, peygamberi kucaklıyor, Allah'u kucaklıyor ama ne kadar güzel. Allah daha da fazlasını. Biz de oralara varamadık ya. Estağfurullah. Evet Allah razı olsun hocam. Kıymetli yiyenler hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ağzına sağlık. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.